Ey Peygamber! Seni izleyen müminlere daima şefkat ve merhametle kol kanat ger. Nahl Suresi Ayet 90 Hiç kuşkusuz Allah insanlara adil davranmayı, alabildiğine merhametli, güler yüzlü, nazik ve lütufkar davranarak daima iyilik yapmayı ve özellikle yakın akrabaya, komşulara, dost ve arkadaşlara cömertçe ikramda bulunmayı emrediyor. Buna karşılık zina, fuhuş, cinsel sapıklık, çıplaklık gibi yüz kızartıcı ve utanç verici davranışları gerek Kur'an'ın gerekse akıl ve duyunun asla onaylamayacağını, görgüsüzlük, edepsizlik, terbiyesizlik türünden çirkinlikleri ve hukuku ve hukuka aykırı onur kırıcı saldırganca tutum ve davranışları yasaklıyor.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 Erkek ailesinin yöneticisidir ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinin yöneticisidir ve onlardan sorumludur. Kısacası her biriniz birer yöneticisiniz ve her biriniz yönetiminiz altındakilerden sorumlusunuz. Ebu Ya'la Makil bin Yesar radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın yöneticilik nasip ettiği bir kimse, yönetimi altındakileri aldatmış bir halde ölürse, Allah ona cennet haram kılar. Bir başka rivayette, yönetici yönettiği kimseleri koruyup gözetmezse, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslümanların idaresini üstlenip de onlar için çalışıp çabalamayan ve onlara karşı dürüst davranmayan bir yönetici, asla cennete giremez Ayşe radiyallahu anh diyor ki peygamber aleyhisselamın işte şu gördüğünüz odamda şöyle dua ettiğini işittim Allah'ım her kim ümmetimin yönetimin üstlenir de onlara sert davranırsa sen de onlara sert davran her kim ümmetimin yönetimini üstlenir de onlara yumuşak davranırsa sen de onlara hem bu dünyada hem de ahirette yumuşaklık göster. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İsrailoğulları peygamberler tarafından yönetilirdi. Bir peygamber vefat edince yerine bir başka peygamber gelirdi. Fakat benden sonra peygamber gelmeyecek çok sayıda halife gelecektir. Bunun üzerine sahabiler, Ey Allah'ın Resulü, bize bu konuda ne yapmamızı emredersin? Bu halifelerden hangisine itaat edelim diye sordular. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. İlk önce hangisine biat ettiyseniz o biata sadık kalın. Meşru bir halife varken halifelik iddiasında bulunan başka birinin ardına düşmeyin. Sizi yönetenler genel anlamda İslam'ın hükümlerine bağlı kaldıkları ve Allah'a isyan emretmedikleri sürece siz zekat vermek, cihada katılmak gibi üzerinize düşen görevleri yerine getirmek suretiyle onlara haklarını verin. Mahrum bırakıldığınız hakkınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah vermiş olduğu yöneticilik görevini hakkıyla yerine getirip getirmediklerini onlara muhakkak soracaktır. Evet, dolayısıyla... Her haksızlık gördüğünüzde hemen silaha sarılıp ayaklanmaya kalkmayın. Sabır ve tahammül gösterin. Yöneticilerinizin yaptıklar yaptıkları haksızlıkları hukuki sınırlar çerçevesinde düzeltmeye çalışarak uyarı ve muhalefet görevinizi en güzel şekilde yerine getirin. Fakat bir iç savaşa sebep olacak tarzda yönetime baş kaldırarak kargaşa çıkararak hak alma yoluna gitmeyin. Çünkü bu mevcut durumdan çok daha büyük zararlara yol açabilir. Aiz bin Amr radıyallahu anhdan rivayet ediliyor. Aiz Kerbela'da Hz. Hüseyin'in şehit etmiş olan Basra valisi zalim o Beydullah bin Ziyad'ın yanına girdi. Ve ey oğul ben peygamberin yöneticilerin en kötüsü İdaresi altındakiler sert ve kaba davrananlardır buyurduğunu işittim. Sakın sen onlardan olma dedi. Ebu Meryem el-Ezdi radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre kendisi Muaviye'ye şöyle demiştir. Ben Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittim. Allah bir kimseyi Müslümanların başına idareci yapar da o da halkın ihtiyaçları, sıkıntıları, sorunlarıyla ilgilenmezse Allah da mahşer günü onun ihtiyaçları, sıkıntıları ve sorunlarıyla ilgilenmez. Bunun üzerine Muaviye, halkın ihtiyaçlarının tespit edilip sıkıntılarının giderilmesi için bir adam görevlendirdi. 79. Bab Adil Yönetici Nahal Suresi Ayet 90 hiç kuşkusuz Allah adaletli olmayı emrediyor. Hucure suresi ayet 9 Ey müminler her konuda hak ve adaleti gözetin. Hiç kuşkusuz Allah adil davrananları sever. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kendi rahmet gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı gün şu yedi sınıf insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Adil yönetici, Rabbine kulluk ederek tertemiz bir hayat içinde yetişip büyüyen genç, gönlünde mescit sevgisi bulunan ve namazlarını mescitlerde cemaatle kılmaya özen gösteren Müslüman, birbirlerini yalnızca Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve yine Allah için ayrılan iki insan, güzel ve çekici bir kadının gayr meşru teklifine ben Allah'tan korkarım diye karşılık veren iffetli adam, sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, yalnız başına Allah'ı anıp gözleri yaşla dolan kişi. Abdullah bin Amr radıyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gerek verdiği hükümlerde gerekse ailelerinin ve halkın yönetiminde adaleti gözeten yöneticiler, mahşer günü Allah'ın huzurunda nurdan koltuklar üzerinde oturacaklardır. Af bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhisselam bir konuşmasında şöyle buyurmuştur. Yöneticilerinizin en hayırlısı sizi seven ve zin tarafınızdan sevilen, sizin için dua eden ve sizin duanızı alan kimselerdir. Yöneticilerinizin en kötüsü ise sizden nefret eden ve sizin nefretinizi kazanan, size lanet eden ve lanetinizi alan kimselerdir. Bunun üzerine biz ey Allah'ın Resulü bu durumda onlara karşı elimizle mi dilimizle mi mücadele edelim diye sorduk. Peygamber Aranızda namazı ve İslam'ın temel ilkelerini ayakta tuttukları sürece hayır. Aranızda namazı ayakta tuttukları sürece hayır. Onlar namaz, oruç, hac, zekat gibi temel İslami yükümlülükleri yerine getirdikleri ve bu ülkelerin toplumda eğemen olmasını sağladıkları sürece bir takım yanlış işler yapsalar bile onlara karşı gösterdiğiniz muhalefeti silahlı bir ayaklanmaya dönüştürmeyin ancak namazı da terk ederlerse müminler arasında bir iç savaşa meydan vermemek şartıyla gerekli imkan ve şartlar oluştuğunda onlarla savaşabilirsiniz buyurdu İyaz bin Himar radiyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken dinledim cennetlikler 3 gruptur adil ve başarılı devlet başkanı yakınlarına ve bütün Müslümanlara karşı merhametli ve hoşgörülü olan kişi ailesi muhtaç bir durumda olduğu halde tok gözlü davranarak başkasına el avuç açmayan adam 80. Bab yöneticilere itaat konu ile ilgili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 onlara itaat, Allah'a ve Peygamber'e itaat gibi kayıtsız, şartsız olmamalıdır. Şayet bu itaat etmeniz gereken insanlarla herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, o anlaşmazlık konusunu Allah'a ve Peygamber'e danışmalısınız. Sizi yöneten idarecilerle, size dininizi öğreten alimlerle,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 Üretmelisiniz. İşte bu sizin için en hayırlı ve sonuç itibariyle en güzel davranış şeklidir. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın emirlerine aykırı bir şey emredilmediği sürece Müslüman hoşuna giden veya gitmeyen her konuda başındaki meşru yöneticilere itaat etmelidir. Allah'ın emirlerine aykırı bir şey emredildiği zaman ise kimseyi dinlemeyip itaat etmez. Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam sözünü dinleyip itaat etmek üzere kendisine bağlılık yemini vererek biat edeceğimiz zaman bize gücünüz yettiği kadar buyururdu. Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Kim Müslümanların imamına sebepsiz yere itaatten uzaklaşırsa mahşer günü Allah'ın huzuruna kendisini mazur gösterebileceği hiçbir mazret olmaksızın çıkar. Müslümanların imamına bağlılık sözü vermeden ölen kimse de İslam öncesi cahiliye inancı üzere ölen kimseler gibi günahkar bir halde ölür. Evet müslimin bir başka rivayeti şöyledir. İslam ümmetinin birlik ve beraberliğinden yüz çevirerek cemaatten ayrılmış ve İslami otoriteye bağlılık yemini vermemiş bir halde ölen kimse İslam öncesi cahiliye inancı üzere ölmüş gibi olur. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Başı kuru üzüm tanesine benzeyen beğenmediğiniz siyahı bir adam bile olsa İslam toplumunun seçtiği veya devlet başkanı tarafından üzerinize tayin edilen Müslüman ve adil yöneticilerin sözünü dinleyip emirlerine itaat edin diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine Ebu Hureyre radiyallahu peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Zorlukta da kolaylıkta da hoşuna giden durumlarda da hoşlanmadığın durumlarda da sen daha liyakatli olduğun halde hakkın çiğnenerek başkaları sana tercih edilmiş olsa bile Müslüman ve adil yöneticilerin sözünü dinleyip emirlerine itaat etmelisin. Abdullah bin Amr radiyallahu anh'ıma anlatıyor. Bir sefer sırasında Peygamber Aleyhisselam'la beraberdik. Uzun bir yürüyüşün ardından bir yerde konakladık. Kimimiz çadırını düzeltiyor, kimimiz ok atış talimleri yapıyor, kimimiz de otlayan hayvanlarının başında duruyordu. Derken Peygamber Aleyhisselam'ın müezzini "Es-salate cami'a." Ah. Haydi herkes namaza diye seslendi. Biz de hemen Peygamber aleyhisselamın yanında toplandık, Resulullah ayağa kalkarak şu konuşmayı yaptı. Benden önceki her peygamber ümmeti için en hayırlı olduğuna inandığı yolu onlara göstermek ve kötü olarak bildiği şeylere karşı da kendini uyarmakla görevliydi. İşte ben de sizleri aynı şekilde uyarıyorum. Bu ümmetin en huzurlu günleri ilk devirlerinde olacaktır. Daha sonrakilerin başına çeşitli belalar gelecek ve asla kabul edemeyeceğiniz kötü uygulamalar ortaya çıkacaktır. Peş peşe fitneler gelecek ve bir sonraki öncekini unutturacaktır. Yine öyle fitne ve kargaşa çıkacaktır ki onu gören mümin işte beni mahvedecek fitne budur diyecektir. Sonra ortalık bir ara sakinleşecek fakat ardından yine öyle müthiş bir fitne kopacaktır ki mümin Meğer asıl fitne buymuş diyecektir. O halde her kim cehennemden kurtulup cennete girmeyi istiyorsa son nefesine kadar Allah'a ve ahiret gününe imandan ayrılmasın, kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarına da öyle davransın. Her kim müminlerin önderine itaat yemin eder ve elini tutup ona samimiyetle bağlanırsa gücü yettiğince ona itaat etsin. Eğer bir başkası önderlik iddiasıyla ortaya çıkarak meşru yönetime savaş açarsa muhtemel bir iç savaş engellemek için derhal onun boynunu vurun. Bu ceza meşru hükümeti silah zoruyla devirip yönetime el koyma hevesinde olan kimseler için de caydırıcı olacaktır. Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın Resulü kendi haklarını bizden isteyen fakat bize hakkımızı vermeyen zalim yöneticiler başımıza gelirse onlara karşı nasıl davranmamızı bize tavsiye edersin diye sordu. Peygamber aleyhisselam onun bu sorusuna cevap vermedi. Seleme aynı soruyu birkaç kez daha sorunca Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Yöneticileriniz genel anlamda İslam'ın hükümlerine bağlı kaldıkları ve Allah'a isyan emretmedikleri sürece onların sözünü dinleyip emirlerine itaat edin. Çünkü onlar ancak kendi üzerlerine düşeni yapmaktan sorumludurlar. Siz de ancak kendi üzerinize düşeni yapmaktan sorumlusunuz. Siz bir yönetilen olarak üzerinize düşen zekat vermek, cihada katılmak, kanun ve kurallara uymak gibi görevleri yerine getirin.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 Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam ileride meydana gelecek toplumsal kargaşa ve siyasi sapmalara karşı ümmetini uyararak hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve devlet idaresine kabul edemeyeceğiniz bazı uygulamalar olacaktır buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın elçisi içimizden o günleri görecek olanlara ne tavsiye edersiniz diye sordular. Peygamber aleyhisselam şunları söyledi. Onlar genel anlamda İslam'ın hükümlerine bağlı kaldıkları sürece siz zekat vermek, cihada katılmak gibi üzerinize düşen görevleri yerine getirin. Mahrum bırakıldığınız hakkınızı da Allah'tan isteyin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. ''Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana karşı gelen de gerçekte Allah'a karşı gelmiş olur.'' Yine İslam'a göre hüküm veren adil ve Müslüman yöneticiler itaat eden bana itaat etmiş, onlara karşı gelen de bana karşı gelmiş olur. Netice olarak meşru yöneticiye karşı gelen Allah'a isyan etmiş olur. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Devlet yöneticisinden hoşa gitmeyen bir şey gören kimse hemen silaha sarılıp isyan etmesin sabretsin. Çünkü genel anlamda İslami hükümlere bağlı kalan devlet yönetimine itaatten bir karış ayrılan kişi İslam öncesi cahiliye inancı üzere ölmüş gibi olur. Ebu Bekir radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Her kim İslam'a uygun bir şekilde hükmeden devlet yöneticilerini ufak tefek kusurlarından dolayı küçümsemeye kalkarsa Allah da onu küçük düşürür. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.